de Üvey annelerdir. Bir kişinin babasının hanımı, ki üvey annesidir, haram olduğu gibi, baba babasının, anne babasının zevcesi de haramdır. Soru. Zeydin, zevcesi Hind'in, diğer bir kocadan olan ölmüş oğlu Amr'ın zevcesi Zeynep'i Hint ile beraber nikahına alması caiz olur mu? Yani, Hind'in eski gelini, kendisine eş olabilir mi? Cevap olur. Yani ölmüş üvey evladın karısı kişiye haram değildir. Soru Babasının zina etmiş olduğu kadın oğluyla evlenebilir mi? Cevap hayır. 3. Kayınlıkta haram olanların süt emdirmede de zinada da hükmü aynıdır. Kişiye zevcesinin kızı, zevcesinin annesi haram olduğu gibi, Zevcesinin süt kızı, süt annesi dahi haramdır. Zina ettiği kadının kızı, annesi, süt kızı, süt annesi dahi böyledir. Bunları nikahla almak haram olduğu gibi, bunlar ile şehvetle oynaşmak, zevcesinin boş düşmesine sebebiyet verir. Zeyd, zevcesi Hind'in süt kızı Zeynebe temasta bulunsa, hanımı Hind, Zeyd'e haram olur.